Biri bize çaldığı şeylerden hediye etse, bunu alsak ama çalıntı olduğunu sonradan öğrensek, bunun bize bir günah var mıdır diye soruyor. Şimdi çalıntı olduğunu bilirseniz, bilirseniz baştan almanız doğru olmaz. Evet. Çünkü e, hediyeleşmek caizdir, hani hediye bedelsiz, parasız bir ucuzdan almadan karşılığında e, başka bir insana, bir arkadaşınıza, eşinize, dostunuza e, bir şey vermektir. E, yani sana adam bir hediye verecek, gitmiş mağazadan çalmış. Siz de bunu biliyorsanız almanız kesinlikle Doğru caiz değil. değildir. Efendim aradan size birisi bir hediye verdim. Mesela şu kupayı verdi. Ya bundan çay iç beni hep hatırla dedi. Sonradan anladı ki bunu bu kupayı çalmış mesela. Nereden çaldı? Filan. Dedim ki bunu satan dükkandan bunu götürüp ona vermek gerek.